Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz dostlar Mümin insan Sıradan bakmayan insandır Ateşin odunu yaktığını herkes anlar Mümin insan ise yanan odundan da, yakan ateşten de başka anlamlar çıkarabilen insandır. Mümin iman edince fiziksel olarak bedeninde biyolojik olarak bir değişiklik olmuyor ama mümin beynini, gözünü, kulağını, elini, ayağını Allah'a iman şartlarına göre organize ediyor. Bir müminin insanın Allah'ın işlerinde kulları üzerindeki hükümlerinde farklılıklar bulamaması onun iman zafiyetini gösterir. Bir insan elbette Kur'an'daki ayetleri, hükümleri, Tam anlaşılması gerektiği gibi anlayamayınca dinden çıkmış olmaz şüphesiz. Ama iyi mümin Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Nuh Aleyhisselam'ı niye anlattığını, Nuh Aleyhisselam'ın, Lut Aleyhisselam'ın hanımını niye anlattığını düşünmek zorundadır evlenirken de düşünmek zorundadır, hanımını boşamak istediği zaman da düşünmek zorundadır. Kadınlar hakkında asıp keserken, savurup dağıtırken, Kur'an'da kadınların nasıl anlatıldığını, aynı surenin içinde, Asiye ve Meryem'le beraber, Nuh, ve Lut Aleyhisselam'ın karılarının da anlatıldığını anlamayan insan camiye gidip namaz kılan bir mümindir şüphesiz ama Allah'ın sırlarından bir şey çözebilmiş mümin değildir. Bu bir seviye meselesidir. Bu seviyeyi anlayan şüphesiz Allah'a daha yakın bir durumda demektir. Kardeşler Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in peygamber aleyhisselam efendimizin özel ayrıntılarından daha fazla öne çıkardığı isimlerden birisi İbrahim aleyhisselamdır. İbrahim aleyhisselama ait olaylar hiç şüphesiz diğer peygamberler gibi bizim imanımızla birinci dereceden ilgili olaylardır. Yani şunu söylemek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in birinci sayfasından, son sayfasına kadar, bizim iman etmesek de olabilecek bir ayet var mı? Bir ayet var mı Kur'an'daki ikinci sınıf ayet? Hayır. Bu sözü söylemek bile, Ölümcül tehlikeli bir söz iman açısından. O zaman bir mümin Kur'an'daki bütün ayetleri Allah'ın iman etmesem eğer beni cennete koymaz, cehennemine koyar diye düşündüğü ayetler olduğuna göre İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılmasını anlatan ayetlerde de asla namaz oruç zekat haccı anlatan ayetlerden farklı değildir Eğer mümin İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılması ile ilgili ayetleri namaza göre oruca göre ikinci dereceden ayetler görüyorsa onun yine ta 8 yaşındaki gibi Camiye gidip imam efendinin önüne oturup Yeniden imanın şartlarını öğrenmesi gerekir demektir Peki bu kadar yüksek seviyeden bir konu hakkında Biz müslümanlar olarak neden hala İbrahim aleyhisselamın ateşe atılmasını ikinci dereceden bile olmayacak Yani bir hikaye işte anlatılıp duruyor Şeklinde algılayabiliyoruz Buna maalesef cevap veremeyeceğim. Vermek de istemiyorum. Namaza daraltılmış, kadınlar açısından da başörtüsüne indirgenmiş bir İslam'dan bu kadar anlaşılır elbette. Yapılacak başka bir şey yok. Nasıl olsa, kazara öldü mü şarapçı merhum oluyor, mesele yok o zaman. Nasıl olsa, Baş örtüldükten sonra alttaki pantolonun modeli önemli değil. Müslüman kadın olun diyor. O zaman mesele yok. İman bu değil kardeşler. İman bu değil. İman Allah'a teslim olmaktır. Teslim olmak da her şeyden önce ayrım yapmadan ne anlattıysa Allah gönül uzatmak, göz uzatmak, kulak kabartmaktır. Kardeşler. İbrahim Aleyhisselam üzerinden yol aldığımızda Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı zamanın toplumunu anlattığını görüyoruz. Nemrut isimli bir despot zalimin insanları nasıl kendisine taptırdığını, sistemini ve sistemine bağlı olarak da kendisini nasıl ilahlaştırdığını görüyoruz İbrahim aleyhisselamın uzun mücadelesinde büyük bir nemrut bölümü var dolayısıyla İbrahim aleyhisselamı Allah'ın peygamberlerinden bir peygamber bu peygamberlerin içinde de beş büyük peygamberden biri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi, büyük dedesi ve ve ve her gün namaz kılarken Allah'ım Muhammed'e salat ve selam et der gibi Allah'ım İbrahim'e, İbrahim'in ailesine de salat ve selam et ya da İbrahim'in ailesine salat ve selam ettiğin gibi benim Muhammed'imin ailesine de salat ve selam et diyen bir Müslümanın her gün her namazda en azından hadi Kur'an-ı Kerim'i İbrahim Suresi'ni okumaya gücü yetmiyor. Ama en azından namazda Allahumme salli ala Muhammed, Allahumme barik ala Muhammed derken kema barekte kema sallayte ala İbrahim e ve ala ali İbrahim İbrahim'e salat ve selam ettiğin gibi İbrahim'in ailesine, çocuklarına, hanımlarına salat ve selam ettiğin gibi diyen Müslüman, bir gün merak edip, yahu biz Muhammed'in ümmetindeniz de, bu İbrahim'in, İbrahim aleyhisselama ve ailesine salat ve selam etmemiz nereden çıkıyor bizim? Bu üstelik de Yahudilerin de babası. Yani biz hem Yahudi'ye lanet ediyoruz, hem de sonra da, Yahudilerin büyük babası olan İbrahim'e salat ve selamet diyoruz. Bir değil, iki değil, on yaşından beri yetmiş senedir kıldığım her namazda deyip düşünmeye fırsat bulmak zorundayız kardeşler. İman baştan savmak değil baş vermek işidir. Baştan savunca iman etmiş olmuyoruz. Azrail'i ve diğer melekleri cehennem meleklerini başından savmak için iman edilmez. İman insanın başını bir dava için feda etmesinin adıdır. İbrahim kelimesi üzerinde en az Muhammed aleyhisselam kelimesinin üzerinde durduğumuz hassasiyetle durmamız gerekiyor. Çünkü İbrahim aleyhisselamı tanımak Nemrud'u bilmektir. Bir toplumun kendi değerlerini nasıl ilahlaştırabileceğini bilmektir. İlahlaştırılmış bir sistemin ve ilahlaştırılmış bir tağutun karşısında bir insanın peygamber olmadan önce de peygamber olduktan sonra hangi dirençle ayakta durabileceğini anlamak ancak İbrahim aleyhisselamın davasını anlamakla mümkündür. Kardeşler sadece nemrut ve toplum olayı değil Allah'ın yeryüzüne insan olarak gönderdiği halil halil yani dost diye isimlendirdiği halilullah Allah'ın dostu dediği yani insan olarak topraktan yaratılmış Adem'in çocukları olarak bir insan yükseliyor yükseliyor yükseliyor ve Allah'ın en yakın beş kulundan birisi oluyor Cebrail'in ve diğer meleklerin asla ulaşamayacakları bir seviyeye ulaşan beş büyük insandan birisi İbrahim aleyhisselamdır. Hatta bunların da en büyüğünün dedesidir üstelik. Böyle bir insanın kimliğini düşünüyoruz. Sonra da babasını düşünüyoruz. Ebediyen cehennemde kayrayacak bir müşrik putperest. Bunu Allah İbrahim babası Azer'e dedi ki diye başlayan ayetinde hepimizin gözünün önüne koyuyor. Dedik ki Allah Kur'an'ında yerler göklerden daha büyük yıldız sayısından daha çok hikmetler doldurmuştur. Bu hikmetleri anlamakla geçen mücadeleci bir hayata mümin hayat denir. Dolayısıyla biz İbrahim aleyhisselamu mesela... Oturup defalarca, yüzlerce, binlerce defa mütalaa etmek zorundayız. İman budur, mümin böyle bir insandır. Baktık ki İbrahim Aleyhisselam'ı Allah bize Nemrut ve toplumuyla tanıtıyor. Öyle bir toplumun içinden İbrahim çıktı. Belki de Nemrut, lanetullahi aleyh olmasaydı, o toplum nemrudu ilahlaştırmasaydı İbrahim Aleyhisselam'a da gerek yok. Kur'an bize ders verirken diyor ki, Nemrut olduğu için İbrahim aleyhisselam çıktı demek istiyor. Bir, bunu anlıyoruz. İki, yani bir gül bahçesinden süper eğitimli doğduğu gün kulağına ezan okunmuş, Allah'a secde eden anne ve babaların çocukları filan değil İbrahim. Kıyamet günü putperest, punt yontmuş bir heykel heykeltıraş olarak dirilecek, Belki yüz kişiden bir tanesi de şu sözünü ettiğimiz büyük İbrahim'in babasıdır. Allah çamurdan insan yarattığı gibi necis, müşrik, putperest bir adamdan da İbrahim yaratmıştır. Allah budur işte. Budur Allah. Bu Allah Nemrut'un toplumunda Nemrut'un özel heykellerini her gün tıraşlayarak heykel bakıcılığıyla ve marangozluk veyahut da alçı penden heykel yapan bir adam olarak dolaşan Azer'den kendisine en yakın en yakın büyük dostlarından birisi olan İbrahim'i yaratan Allah'a iman edip de sen secdeli namazlı biri olduğun halde faiz yemeyen alkol kullanmayan biri olduğun halde şu yaştaki bu yaştaki çocuğundan umut keser sen hangi Allah'a iman ettin diye sana soru soran melekleri karşında bulursun Azer'in oğlu putperest müşrik Nemruda put yontan Adem'in Azer'in oğlu İbrahim'i Kur'an'dan öğrenip de hayatı hala sıradan işte şu haber bu haber üzerinden bakan Müslüman zayıf yürekli Müslümandır imanı eğitim görmesi gereken bir müslümandır haşa imanlı imansız kelimesini kimse için kullanamayız şüphesiz kardeşler İbrahim aleyhisselamı sadece Kur'an'dan incelediğimiz zaman hepimizin hikaye olarak çok iyi bildiği ama evimizde hayatımızın ışığı olarak bir türlü göremediğimiz konulardan biri de ateşe atılma meselesidir Nasıl İbrahim aleyhisselamın ateşe atıldığını ve ama Allah yakmasın dediği zaman ateşin de nasıl yakmadığını çok iyi düşünmemiz gerekiyor. İbrahimi derslerden bir tanesi de budur ki maalesef bir hakikat olarak henüz evlerimize, okullarımıza, mekteplerimize hatta ve hatta Kur'an kurslarımıza bile girebilmiş hakikatlerden değildir. Allah yakarsa kul yanar. Allah'ın yakmadığı odun bile yanmaz. Allah'ın yakmayı istemediği kullarını Nemrut senelerce ateş toplasa bile yakamaz. Füze de yakamaz, ateş de yakamaz. Demek ki kul bana Rabbim yeter. Hasbunallah, hasbunallah desin yeter ki hasbunallahu ve ni'mel vakil diyebilene yakacak ateş yanaşmaz hiçbir zaman bunu Allah Kur'an'ında böyle niye anlattı bilsin kulları diye sonra bir hikayesi daha var İbrahim aleyhisselamın hani şu kendisiyle ilgili davasıyla ilgili fedakarlığını ateşin onu yakmayarak Anladığımız İbrahim Aleyhisselam'ın bir de insanlar için can alıcı olan, can alıcı olan kolay kolay herkesin bu konuda imanını belgeleyemeyeceği neredeyse, neredeyse Nuh Aleyhisselam gibi bir peygamberin bile az kalsın ayağının kayacağı şeylerden birisi evlat imtihanı ey sadık adam, ey Allah'ın dostu Halil İbrahim adam, kes oğlunu görelim sadakatını dendiğinde, bıçağı eline alan adam İbrahim'dir işte. Oğlunu, kızını şu okula verme, şurada imanı zayıflar sürecinde bile, bocalayan, kaypaklaşan anne babalar, bir kenara dursun, kes oğlunu, Biricik oğlunu, Görelim senin sadakatını dendiğinde, Üstelik de rüyasında, Bu kendisine dendiğinde, Gel oğlum, gel, Seni veren kesmemi istiyor, Diyen baba ve oğul, Kur'an'da hikaye değildir. Asla hikaye değildir. Namaz, Ayeti kadar büyük bir ayettir. Kabe'yi anlatan, Ayet kadar büyük bir ayettir. Eğer müminler, Kabe'yi, masal olarak dinliyorlarsa, namazı masal olarak dinliyorlarsa, zekatı haccı anlatan ayeti de, "E varmış yokmuş diye anlatıyorlarsa, İbrahim'in oğlunu kestiği de o ayettir o zaman. Onu da bir masal olarak anlatabiliriz. Çocuk hikayesi olarak anlatabiliriz. Bir varmış bir yokmuş, bir dede de çocuğunu kesiyormuş diyebiliriz. Eğer namazda bir varmış bir yokmuşsa ama, namaz bir varmış bir yokmuş değil de, ya cennet ya cehennemmiş diye anlatılıyorsa, İbrahim'in aleyhisselam ve oğlu İsmail aleyhisselamın bıçakla kesilmesi de budur. Kurban bayramlarından önce öğrenilmesi gereken bir hikayedir bu. Kurban bayramı vazi hikayesi değildir. Çünkü kurban bayramı, işin geçtiği artık kurban kesmenin vaktinin geldiği bir zamandır. 364 gün... İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'i kesmesi anlatılmalı da bir gün koç kesilmelidir. Ömrünü Allah'a verip çocuklarını bile kurban gibi kesecek karakterin sahibi olduğu için bir gün oğlu kesmesi istendi ondan. Oğlunu kesmesi her gün istenmemişti. Bir gün istendi, o bir günde de rüyasına ve Allah'ın emrine sadık kalan bir İbrahim olduğu için Allah bize İbrahim diye bir kulunu örnek olarak gösteriyor. İbrahim'de ve İbrahim'in yanındakilerde örnekler var sizin için. Müslümanlık örneği, iman örneği, Allah'a imanda sadakat örneği İbrahim'dir. Kur'an bunu söylüyor. Bunun için Muhammed Aleyhisselam'ı tanımak ve ona iman etmek İbrahim Barajı'ndan geçen bir iman olduğundan dolayı Allah İbrahim örnektir bakın diyor her müminede her namazında iki defa yaklaşık olarak ey Allah'ım ey Allah'ım İbrahim'i yücelttin gibi Muhammed'imi de yücelt dedirtiyor çünkü İbrahim Aleyhisselam zirvelerin en üstünde bir örnektir kardeşler kardeşler İbrahim aleyhisselamın Kur'an'da anlatılan ve bize iman dersi olarak gösterilen örnek tavırları bunlardan ibaret değil şüphesiz ama bir tavrı daha var ki bu hepimiz için çok muhteşem bir ders hepimiz bugün yarın kıyamete kadar yaşayacak mümin insan olarak yaşayıp mümin insan olarak ölmek isteyen herkes için çok önemli muhteşem bir ders daha var İnşallah bunu hikaye olarak değil hayatımızın bir göstergesi ve hedefimiz olarak dinlemeyi de Rabbimiz bize nasip eder diye umuyorum kardeşler İbrahim aleyhisselamın nemhut kadar ateşe atılması kadar oğlunu kesmesi kadar enteresan intanlarından birisinden söz edeceğiz. Çünkü Kur'an ilk başladığı cüzünden itibaren İbrahim Aleyhisselam'ı da anlatıyor. Ve açıkça Allah buyuruyor ki ve izi İbrahim Rabbuhu bikelimat fa Allah İbrahim'i Rabbi İbrahim'i İmtihanlar yapmak istedi. İmtihan etti. Önüne imtihan soruları çıkardı. Fe etemmehun. İbrahim imtihanı başardı. Babasıyla karşılaştı. Başardı. Nemrut'la karşılaştı. Başardı. Mancınıkla ateşe atılırken Cebrail karşısına çıktı. Seni kurtarayım mı dedi. Onu Rabbim düşünsün dedi. Kazandı. İbrahim Sadece bunlar değil pek çok imtihandan geçti. Yaşı şu kadar ilerledikten sonra sünnet olmayı emretti ona Allah kendi kendini baltayla sünnet etti. İbrahim bu. Biz ümmet olarak tek başına ümmet olmuş İbrahim'in peşinden giden bir ümmetin karakterini taşımak zorundayız kardeşler. Örneğimiz İbrahim aleyhisselamdır. Peygamber aleyhisselam efendimizin büyük dedesi, Kur'an'ımızın karşımıza örnek olarak çıkardığı insan. Kardeşler, İbrahim aleyhisselamın şu imtihan olduğu şeylerden birisi de çocuk ve hanım olayıdır. Hanımı tarafından da ciddi sıkıntılara uğradı. Çok sevdiği ve kendisini de çok seven Sare isimli bir hanımı vardı. Uzun yıllar bu hanımından çocuğu olmadı bu sare isimli kadın esasen İbrahim aleyhisselam gibi bir insanın hanımı olacak takva Allah'tan korkan iyi saliha bir kadın hiçbir sıkıntısı yok ama çocuğu olmadı İbrahim aleyhisselamın kesin bilmemekle beraber yaklaşık 90 yaşına geldiği halde çocuğu olmadı o da sabah akşam Rabbi hebli Salihin diye dualar etti Kur'an'dan Saffaat suresinden görüyoruz Oturuyor kalkıyor Rabbi hebli Salihin Bana salihlerden olacak bir çocuk ver ya Rabb Diyor gözleri yaşarıyor 90 yaşına gelmiş Nemrut'la mücadele etmiş Firavun'la mücadele etmiş Fakirlikle boğuşmuş Kendi kavmiyle uğraşmış Yorulmuş bitkin bir peygamber Allah dostu çocuğu yok Rab hepli salihin Bana salihlerden olacak bir çocuk ver ya Rabb'i diyor. Fakat hanımı çocuk sahibi olamıyor. Kendide çocuk sahibi olamıyor. Bu sefer Sare, Salihha kadın olan Sare hanımı tuttu hizmetçisi olan Hacer isimli kadını ona hanım olarak bağışladı. Bununla evlen dedi. Yani çocuğu olmadığı için Çocuğu olsun diye hizmetçisini ona hanım yaptı. İbrahim Aleyhisselam'ın ikinci hanımı olmuş oldu böylece. Nerede yaşıyor İbrahim Aleyhisselam? Filistin'de. İbrahim Aleyhisselam Filistin'de yaşıyor. Hacer isimli kadın ikinci hanımı oldu. Çok geçmeden birinci senesinde Hacer hamile kaldı ve İsmail adını verdikleri bir çocukları oldu. İbrahim aleyhisselam 90 yaşlarında, Hacer'de 25-30 yaşlarındaydı. 90 yaşından sonra baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ama bu mutluluk uzun sürmedi. Neden uzun sürmedi? Çünkü aman bir çocuğun olsun İbrahim, seni böyle mahzun görmeyeyim, dua ediyorsun çocuğun olmuyor diye, Hacer'i ona hanım olarak veren Sare, Elektriklendi. İkinci Kuma hanımın e, çocuk doğurması ki onun e, operasyonuyla, onun teşviki ve planlamasıyla olmuş bir şeydi. Sare rahatsız oldu. Bu rahatsızlık o kadar ileri gitti ki bunu da bu doğurduğu çocuğu da buralardan uzaklaştıracaksın. Atla, deveyle, kuşla gidilip gelilmeyecek bir yere götüreceksin dedi. Görmeyeceğim bunu buralarda dedi. Ya Sare, sen bunu bana vermedin mi? Çocuğun olsun demedin mi? Demesi, bir fayda etmedi. Ama Sare, işte kumalık yaptı, çekemedi. Bu dosyaları kapatın kardeşler. Allah bir şeyi planladığı zaman en salih kadını İbrahim Aleyhisselamla 60-70 sene cihad etmiş, onunla aynı yatağa yatmış İbrahim Aleyhisselam gibi. Bir peygamberin can ciğer yol arkadaşı olmuş, eşi olmuş. Firavun'la ortak mücadele etmişler. Firavun ona dokunacaktı az kalsın diye Allah Firavun'un elini dondurdu. Böyle bir mucizeyi Sare gördü. Fakat Allah'ın bir planı var. Sare ol, ne olursan ol. İşte kumalık yaptırır Allah. Bu kadını da, bu çocuğu da bu topraklardan süreceksin dedi. Çaresiz İbrahim Aleyhisselam birinci hanımının sözünü tuttu. 2 yaşına yeni gelmiş olan İsmail'i ve annesi Hacer'i aldı. Onlara işte su, erzak, tedariği yaptı, tuttu, onları getirdi. O gün tek bir taşın üst üste bulunmadığı Mekke'ye getirdi. Filistin'den. Yaklaşık olarak 1300-1400 kilometrelik bir mesafe. Yürüyerek işte devesiyle vesairesiyle getirdi. Kardeşler İbrahim Aleyhisselam'ı İbrahim yapan... Ve bugün bizim için ders kaynağı haline getiren olaya dikkat ediniz. 2 yaşında bir çocuk, 30 yaşlarında genç bir kadın Mekke'ye geldiler. İbrahim Aleyhisselam "Burada kalacaksınız." dedi. Bir baktı geriden Filistin görünmüyor 1500 kilometre. Yani Edirne'den Kars'tan daha öteye kadar bir mesafe. Edirne'den Azerbaycan kadar bir yer herhalde. Baktı Medine görünmüyor. Tamam dedi. Burada kalabilirsiniz dedi. Fakat hesap Allah'ın hesabı. Görünürde Sare kumasını çekememiş görünüyor. Bu ne zaman anlaşıldı? 3000 bin sene sonra bu plan, kimin planı olduğu anlaşıldı. Sare kovdu, Hacer kaçtı. Hacer kucağında iki yaşında bir çocuk. Oturdu, döndü baktılar ki uçsuz bucaksız bir çöl. Etraf dağlık. Ortada küçük bir vadi, şimdiki Mekke'nin Kabe yok, insan yok hali. En yakın insanın yaşadığı yer belki 50 kilometre ötesi. Yok, insan yok meydanda. Hatta Kur'an-ı Kerim, gayre zîzer'in diyor. Ot bile bitmeyen bir yere getirdim, bıraktım bunları. Ve bana inni eskentüm min zürriyeti bi vadin, Ot bile bitmemiş bir yere getirdim bıraktım Rabbim diyor. Ot ot Kabe yok. Otel filan işte otellerde büyük ihtimal kapalı o gün. Otel de yok bir şey yok. Ne zamandan konuşuyoruz kardeşler? Milattan Milattan Daha önce yani Milattan 2000 sene öncesini konuşuyoruz. Bugün de miladın 2000'inci yıllarındayız. 4450 sene önceki tarihten konuşuyoruz. Daha Yahudiler de yok dünyada, İsrail de yok, Dünya Bankası da yok, IMF de yok. Yok, bir şey yok dünyada daha. Bomboş Kabe'nin arazisi de bomboş. Böyle bir yere görünürde Sare kovdu, Hacer kaçtı, 2 yaşında çocuk 30 yaşlarında bir kadın bir bagraj su, bir işte küp gibi bir şey su deve ne kadar taşıyorsa artık ve birkaç gün yetecek bir erzak. Ama burada bütün göklerin melekleri, yeryüzünde Allah'ın melekleri bir senaryo seyrediyorlar. Bir iş yapılıyor. Bir kadın, bir kadın kainatın kaderiyle oynayacak bir projede aktörlük rolü verilmiş ve onu oynuyor şimdi bak sen adı Hacer Sare'nin hizmetçisi Sare'den önce de Firavun'un sarayında hizmetçi üstelik Firavun'un sarayında genç bir hizmetçi Sare'ye hediye edilmiş Sare'nin hizmetçisi olmuş Sare'nin hizmetçiliğinden İbrahim'in hanımı olmuş İsmail isimli bir çocuk doğurmuş doğurduğu bu çocuğu Sare çekememiş kovalamış Hacer kocası İbrahim'le beraber bin güzül kilometrelik mesafeye kaçmışlar. Ot yok, su yok, taş yok, gölgelenecek bir ağaç yok. Bir yerde bir bakraç su, üç gün dört gün yetecek bir yiyecek. İbrahim buraya yerleşin demiş. Otele yerleşin. İşte çantalarınız mantalarınız yerleşin demiş. Fakat gökler bu sahneyi seyrediyor. İmam Bukhari'nin sahihinden Sahi Bukhari'den sahneye dikkat edin kardeşler. Şimdi saare kovdu, Hacer geldi. Böyle görünüyor. İnsanoğlu böyle görüyor. Hacer demiş ki, İbrahim, sen gidiyor musun yoksa demiş, gidiyorum demiş. Bensi bırakmaya geldim demiş. Ot bitmez, insan görünmez bir yerde. Sen bizi nasıl bırakarsın demiş. Cevap vermemiş İbrahim. Dönmüş gidiyor İbrahim. Bukhari'den okuyorum. Masal anlatmıyorum. Sahih-i Buhari'den hadis İbn Abbas naklediyor. Radıyallahu anhuma. Üç kere demiş ki: "Yahu İbrahim nere gidiyorsun? Bizi nere bıraktın sen?" demiş. Bakmış İbrahim cevap vermiyor. Dönmüş Hacer demiş ki: "Allahu emareke bihaza. İbrahim sana yoksa Allah mı emretti bizi getirmeni demiş. Naam, emarani rabbihi bihaza demiş. Evet, Rabbim buraya getirmemi emretti demiş. İzen la yudayyuna. İzen la yudayyuna. O zaman gidebilirsin, o bize zarar vermez demiş. Bütün şifreler, bu iki kelimede Allah'u emareke bihâze Sana Allah mı emretti bizi buraya getirmeli? Allah'u emareke bihâze Evet Allah emretti İzen la yudayyûna O zaman Allah bize zarar vermez. Aman Allah Bu ne enteresan Firavun'un sarayında hizmetçi Firavun'un sarayında hizmetçi Sarenin kapıcısı Allah dediyse ıssız vadede iki yaşında çocuğuyla kalmaya razı. Ama Kur'an öğreten hoca diplomasız çocuk olursa onu Allah'ın aç bırakacağına inanıyor. Eh be ne fark be ne fark be. Firavun'un sarayından gel Mekke vadisinde in yok cin yok ot yok su yok bir yerde la eğer Allah dediyse o bize zarar vermez Allah'ın garantisindeyiz burada de 20 sene Kur'an okut hacı çocuğu ol hoca çocuğu ol kendin üstelik devlet memuru olduğun halde bütün garantiler sigortaların senin olduğu halde başını açıp da yahut da fuhuş gibi ortamlarda tutmazsan çocuğunu Allah'ın onu aç bırakacağını düşün Eyvah, eyvah, eyvah firavunun sarayında hizmetçiyken gelip bunu düşünen kadına bak. Doğduğu günden beri başörtüsüyle dolaştığı halde hala Allah'ı tanımayana bak. İzen la İbrahim, şimdi bizi bırak git demiş. Bırakmış gitmiş İbrahim. Kimi kime bıraktın? Şemsiye bile yok. Güneşin altından sığınacağı bir ağaç yok. Çünkü su yok. Kupkuru bir vadi. Kayalık. Kayalıklar simsiyah olmuş güneşin kavurmasından. Ama ne oldu orada? Orada ne oldu? İki gün sonra su bitti. Yine Bukhari'den İbni Abbas'ın hadisinden okuyoruz. Su bitti. Bu sefer İsmail ağlamaya başladı. Anne ne etsin? Ana yüreği bu. Çocuk susuzluktan ölecek. Ne edecek? Tuttu. yavuşu tepede bir yerde su vardır belki dedi. Koştu. Gitti gitti. Baktı ki o tepenin orada su yok. Döndü. Geriye doğru baktı. Güneşte serabı gördü. Hah orada su var zannetti. Öbür tepeye koştu. Gitti gitti gitti. Baktı ki orada da su yok. Döndü bu tarafa geldi. Şimdi Safa ve Merve dediğimiz iki tepe arasında yedi defa koştu zavallı anne. Ne arıyor? Çocuğuna su arıyor. İki yaşında çocuk, Bakraj'daki su bitti. İki gün sonra susuzluktan ölecek çocuk, güneş kavuruyor, ağaç yok. Kadıncağız bir o tepeye koşuyor, bir tepeye koşuyor. Yedi kere koştu geldi. Sonunda baktı ki bugünkü zemzem dediğimiz... Yerde bir su fışkırıyor Su orada yoktu Ama geldi Cebrail aleyhisselam Kanadı ile vurdu Ve oradan su çıktı Kadıncağız hemen geldi Ayağıyla suya vurdu Kadın duygusu çünkü Çok akarsa israf olur biter diye korktu Suyun önüne böyle küçük bir tepecik yaptı Akmasın israf olmasın diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Be kadın diyor Be İsmail'in anası o suyu öyle engel çıkarmasaydın da kıyamete kadar ırmak gibi aksaydı diyor. Zemzem suyunun kuyu olarak kalma nedeni de budur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kardeşler İsmail'in su içirdi oradan. Oradan işte unundan hamurlar yaptı vesaire. Üç sene geçti, beş sene geçti. Ana çocuğunu büyütüyor cin yok cin yok. İsmail 14 yaşına geldiğinde İbrahim çıktı geldi bir gün. O İbrahim hoş geldin dedi. Üç kere İsmail Aleyhisselam büyüyene kadar ve Hacer denen şu kadın, kadın, kadın Firavun'un sarayından hizmetçi olarak saraya gelen şu kadın ölünceye kadar İbrahim üç defa Mekke'ye geldi. Filistin'de yaşadı. Hep. Bir gelişinde İsmail on dört yaşındaydı. Hoş geldin, ne var ne yok, ne getirdin, işte neyle geldin, hangi kafireyle geldin, sormadan işim acele dedi. İsmail'i kesmeye geldi. Aynı slogan tekrar çıktı. Allahu amarakebihaze. Allah mı dedi? Evet Allah dedi. Buyur. Bu kadar. Anne anne, şu fedakarlığa bak. İki yaşında ölümcül bir vadide teslim aldığı emaneti, 14 yaşında çakı gibi bir delikanlı olunca kurbanlık olarak teslim etti. Ama Allah amarake Sana Allah mı bu emretti İbrahim? Evet Allah dedi. Hacer ne desin Allah deyince. Ve İsmail geldi. Elhamdülillah İsmail kesilmedi. Ama İsmail'le beraber İbrahim kazandı. İsmail kazandı. Kur'an-ı Kerim'de 12 kere Allah İsmail aleyhisselamdan övgüyle söz ediyor. Çünkü İsmail 14 yaşında çocuktu ama Baba sana Allah emreder de Bana nasıl soru sorarsın Al götür kessene beni dedi Kardeşler İsmail kıssası Kur'an kıssasıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari'de anlatılan kıssasıdır Biz hikayeler ve masallarla ömür çürütmüyoruz ama imanımıza kaynak olacak şeyler konuşuyoruz. Şimdi her şeyden önce büyük bir hakikati hepimiz zihnimize koyalım. Allah kadar vefalı birisi yoktur. Allah vefanın aslıdır. Bakın şu kadın Hacer kadın Allah Ondan razı olsun. Oldu da nitekim. Bizi de onunla beraber cennetinde buluştursun. Hacer kadın o çocuğunun su içmesi için oraya gitti, oraya gitti. Yaklaşık 400 metreye yakın bir mesafedir. Safa ile Merve arası. Yedi defa gidip geldiğine göre demek ki bir iki kilometre yol yürüdü güneşin altında. çocuğum. E, su bulacak ya da çocuğuna su bulacak diye yürüdü şu Allah'ın vefasına bakın ve Allah kimi arıyor ona bakın ne yaptı Allah kendisine iman eden en zengin en alim en iyi kullarına haccı emretti Kabe'ni ziyarete geleceksiniz dedi ve iki yaşında çocuğunu su içirmek için Safa ile Merve arasında koşan o Hacer kadının koşusu kıyamete kadar ata İbrahim aleyhisselamdan beri 4000 senedin beri belki de bir 4000 sene daha kıyamete kadar Allah'a iman ettin haccetmek İslam'ın şartı haccedeceksin Safa ile Merve arasında Hacer gibi koşmadıkça Yok hac sana Allah diyor Vefa budur Allah vefası kullarına Çünkü Hacer'in koştuğu çok önemli değil Her ana koşar Hastane koridorlarında O koridor senin tahlil koridoru Laboratuvar koşar durur analar ama Allah'u amareke bihaza diyen Hacer'dir sadece. Sana Allah mı dedi bunu İbrahim? Allah dedi. Bitti o zaman. Sen Allah'u amareke haza demeyi becerdin mi? İman eden, üstelik de zengin, varlıklı bütün kullarını Allah Hacer gibi koşun bakayım burada diye koşturur o zaman işte. Anıt manıt dikmeye gerek yok. Sen anıt olmuşsun bütün müminlerin ruhlarında. Hacer bir kadın değil. Zaten seviyeli bir kadın değil. Firavun'un hizmetçisi. Şimdiki mevlüt toplantılarına bile katılacak bir kadın değil. Ama kadına bak. Kadına bak. Doğurduğuna bak. Rahminden doğana bak. Kafasından doğan kafaya bak. Allahu amarake bıhaze. Sana Allah mı bunu dedi İbrahim? İzen la yudiyona, İzen la yudiyona. O zaman bizi Allah korur. Git. Kardeşler, bu kadın hacer ve bu da. Onun bu sadakatına bütün iman eden kullarının Safa ile Merve'nin arasında dolaştıran, koşturan Allah'ın vefası. Allah kimseyi yalnız bırakmıyor. Kimseyi zayyetmiyor. Ama dost seçiyor. Herkese değil, dostlarına yapıyor. Sonra ne oldu kardeşler? O İsmail'i İbrahim'le beraber Kabe'nin ustası yaptı Allah. İsmail orada Kabe yaptı. Bu bildiğimiz Kabe'nin ustası İsmail aleyhisselamdır. Babası İbrahim aleyhisselamla beraber. Bu hep o kadının haysiyetli çıkışı. Sonra İsmail evlendi. Oradaki kabileler, Su olan yere kuşlar gelmeye başladı Zemzem'in olduğu yere Uzaak diyardaki kabileler de Bu kuşlar nereye gidiyor diye merak ettiler Develerine binip geldiler Baktılar ki su diye bir şey var burada İçtiler su gitti Allah Hacılardan önce İsmail'e arkadaş olacak çocuk gönderiyor Biz de bu sudan arasına gelip alalım dediler Hacer onlara izin verdi Geldi aldılar bu sefer burada bir ev yapalım dediler. İzin verdiler. Ayağına döktü Allah çevreyi. Ve İsmail oradaki kızlardan biriyle evlendi. Onun çocuğu oldu. Onun çocuğu oldu. Onun çocuğu oldu. Onun çocuğu oldu. Onun çocuğu oldu. Onun çocuğu oldu. Onun çocuğu oldu. Hacer'in torununun torununun torununun torununun torununun torunu oldu oldu oldu. Ve Mekke'de bir gün... Abdullah'ın oğlu Muhammed doğdu. O, Allah'u emareke bihaza, sana Allah mı dedi İbrahim böyle olmasını, diyen kadın, en sonunda, kainatın efendisi, Muhammed'in büyük nenesi olarak dirilecek. Hacer'den aşağı doğru indiğinde, işte o, beni Allah kurtarır, Allah dediyse zararı yok diyen kadının, bereketi gitti gitti, gitti gitti gitti gitti Muhammed oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem, sonra Muhammed'den yukarı doğru gittiğinde de, demek ki anlaşılıyor ki, Muhammed sen sen, gidiyorsun gidiyorsun gidiyorsun gidiyorsun, Hacere ve İbrahim'e dayanıyorsun. Başı ve dibi böyle. Kardeşler, buradaki en incelik ne biliyor musunuz? Şu Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle İbrahim'in oğlu İsmail arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin annesi amine ile İbrahim aleyhisselamın hanımı Hacer anamız arasında 3000 bin küsür sene var. Allah Hacer'i ödüllendirdi. Allahu amareke bihaza diyen kadın Muhammed aleyhisselamın ninesi oldu. Şu kainatta belki de yaşarken cennete girmekten daha hoş bir şey. Muhammed'in nenesi olmak. Ama bu ödül 3000 sene sonra geldi. Biz İbrahim'den ve İbrahim'in hanımlarından, saresinden, hacerinden, ders alıyorsak eğer bu ders 3000 sene sabredeceksen işe yarayacak bir derstir Hacer Allah'tan zarar ettirmez Ben Allah'a güveniyorum dedi Evet 3 gün sonra su buldu ama asıl suyun kaynağı olan Muhammed Aleyhisselam'ı 3000 sene sonra buldu Belki ona denseydi senin bir gün Muhammed diye bir torunun olacak. O bile inanmazdı buna. Ama o böyle haberlere gerek olmadan Allah'a inanmıştı bir defa. İbrahim'in Rabbi doğru söylüyor diye inanıyordu. Biz eğer İbrahim aleyhisselamı şu Hacer kadını eğer örnek göreceksek ki Allah bize örnek gösteriyor, örnek kabul edeceksek, bize Nuh Aleyhisselam'ın sabrı bile az demek ki. Çünkü Nuh Aleyhisselam bin senenin örneği, Hacer'in meyvesi, 3.500 sene sonra ortaya çıktı. Ama yetti ona. Kainatın, bir kadın tarafından, elde edilebilecek en büyük nimetlerini elde etti var mı şu kainatta Muhammed Aleyhisselam'ın büyük nenesi olmaktan daha büyük bir şey Firavun'un sarayında hizmetçilik düzeyinden yüksele yüksele kıyamet günü Muhammed'in nenesi olmak gibi bir şerefle dirilmek var mı ah Hacer nene çok kötü ettin kadınlara. Çok kötü ettin. Ne güzel kadınlar iki mevlütle, bir başörtüsüyle bu işi halletmişlerdi. Ne güzel. Benim, yıllarca Allah'ın lütfuyla, Safa ve Merve arasında, sabah akşam bulunmam nasip oldu. Gençtim buna rağmen, iğrenerek, ve esef ederek bazen de içimden içime tükürerek tepki gösterdiğim şeylerden birisi de işte Türkiye'den hacılar gelir Onları gezdiren rehberleri de bu olayı işte buradan zemzem çıktı Hacer koştu terledi terini bile siliyordu şöyle anlatırlar kadınlar aman Allah'ım nasıl ağlarlar orada ah Hacer teyze vah Hacer teyze ondan sonra ağlama seansı bittim otele otelde televizyona oradan çarşıya kılı, havaalanına geri dönerken de İstanbul kıyafetleriyle tekrar Mekke'de Mekke kıyafeti İstanbul'da İstanbul kıyafeti Hacer teyze bir tane ama Hacer teyzenin benzeri yok acırdım Hacer anamızı orada kim kimi dinliyor Hacer'in kıssasını dinlemek bile bir nasip meselesi demek ki. Bir film, çizgi film izler gibi, çocuk filmlerini izler gibi seyretmek var. Bir de ah Hacer ana, bu çığırı bize nasıl açtın sen? Bu ne yürüyüştü yahu? Deyip kendisine ömrünün sonuna kadar Hacer olma sevdası yükleyen insan var. İki türlü Hacer dinlemek var. Birinde Hacer film kahramanı öbüründe de iman meşalesi tutuşturuyor yüreği. Ah Hacer ana kadınların işini zorlaştırdın başka bir şey yapmadın. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı gömerken Ömer cenazesine bakmış ah Ebu Bekir demiş dert oldun başımıza demiş. Çıtayı çok yüksek tuttun, nasıl peşinden gideceğiz senin demiş. Hacer, nasıl bir çıta yükseltti ve mümin kadınlar kimin peşinden gitmeleri gerekiyor? Bu kardeşler, çok uzun bir eğitimle olmuyor. 50 sene, 70 sene İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı olarak yaşamadı Hacer. Bir kere, Firavun'un sarayında, Firavun terbiyesi gördü, Asiye gibi. Benzeştiği tip, Asiye tipidir. Sonra, Asiye'den sonra, bir kadının hizmetçisi olarak, Filistin'e geldi. Bildiğiniz hizmetçi. Hizmetçi kadın, erkeği susturmak için, Al şunu bununla evlen ne yapacaksan yap diye ikram edilen bir paket düzeyindeydi. Buna rağmen peygamber hanımı olma seviyesi yakaladı. Demek ki mesele Kur'an kursuna gitmek, tefsirler okumak, celalehinler okumak meselesi değil. Kainatı okumak meselesi. Allah'ın sırlarını yakalamak meselesi. Kendini hizmetçi Firavun'un sarayında hizmetçi bilsen bile gayeni Allah edinip asiye gibi, hacer gibi Firavun'un sarayından cennet köşklerine yükselebildiğin zaman alimler de senin peşinden gelir. Ve senin soyun, kainatın nuru olan Muhammed'in soyu olur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mesele çok bilmek meselesi değil. Tam vefalı olmak meselesi. Kullarına her türlü vefayı gösteren Allah'a karşı vefakar mümin olmak meselesidir. Mesele kadın erkek meselesi de değil. İbrahim de işin içinden çıkamadığı için tuttuk arısını getirdi zaten. Ama işin içinden Allah çıktı. Bunlar kitaplarda yazmaz kardeşler. Hacılara anlatılan hikayeler de değil bunlar. Zemzem suyu da bu değil zaten. Evet o zemzem o zemzem Allah'ın izniyle. Ama kimseye bu heyecanı vermiyorsa zemzem o zemzem değil demektir. İsmail küçükken kurban edildiği için büyükken İsmail oldu. İsmail'in ne olacağı Anasının kucağındayken belliydi. Doğduğunda erkek doğduğu gibi, sonra kadın olmadığı gibi kimse, kadın doğunca da sonra erkek olmadığı gibi, İsmail'in bir gün Muhammed'e dede olacağı o anadan belliydi zaten. Ders bu, idrak bu, yürek budur. Sonradan aşı yapmakla olmuyor bu işler. Sonradan hastalıklara karşı aşı yapılır. Kimlik aşısını ananın rahmindeyken alacaksın. Hacer çocuğu olmak varmış bu dünyada. Allah dedi mi iş bitecek. Slogan çok güzel. Allah sloganı. Allah mı İbrahim? Allah mı dedi? Evet Allah dedi. Gökten sular boşandı, onun ateşi söndü. Allah dediyse bitti zaten. Allah mı dedi İbrahim? Bu soruyu, milyon kere her akşam yatarken kendimize sorsaydık keşke. Sabahleyin kalktığımızda, Allah sorusunu bir sorabilsek kendimize ya. Şu namazı, Allah mı emretti? Cami imamı mı emretti? Maldan infak etmeyi Allah mı emretti? Çocuk senin mi? Annesinin mi? Babasının mı? Allah'ın mı bu çocuk? Bu soruyu sormak lazım. Sen mi? Allah mı yarattı? İman bunu gerektiriyor. Gelecek Allah tarafından mı belgeler, kağıtlar, diplomalar, şirketler tarafından mı veriliyor? Hacer'in Allah'ı şimdiki Allah mı? Bu sorular cevaplanmadıkça ölen merhum filan olmuyor kardeşler. Bu sorulara cevap bulmak zorundayız. Allah. He? He? Allah. Allah mı? Allah mı İbrahim? Evet Allah. İzen la Bu ne teslimiyet ya Rabbim? Ne güzel hafızdım. Oh be ne güzel konuşuyorduk. Kitapları yazdık. Ne güzeldi bu işler ya. Ne yaptın sen teyze? Ne ettin? Ne ettin bizim kadınlarımızı sen? Çocuğu Kur'an öğrenirse geleceği tehlikeye girer diyen kadınları ne çıksın kıyamet günü Hacer teyzem? Sana baksa Allah bizim analarımızın vay haline. Bizim analarımıza baksa sana yazık olmadı mı o çöllerde? Sen ana değil miydin? 14 yaşında çocuğu nasıl bıçağın altına koydun? Sen? Bu nedir? Nasıl bir Allah kelimesidir? İman başka bir şey kardeşler. Bu ilim meselesi değil. Bu bilmişlik meselesi değil. Bir filanca büyük insanın çocuğu olmak meselesi değil. Yavuz Firavun'un sarayından hizmetçi gel. Senin anını Allah milyarlarca hacı olmak isteyen kuluna Hacer'in durunu atın bir göreyim sizi, desin Allah böyle şey olur mu ya? hadi İbrahim'in kızı olsam bir anlam vereceğim babasının kim olduğu da bilinmiyor Hacer'in ama kendisi kim bunu bütün kainat biliyor Muhammed'in nenesi sallallahu aleyhi ve sellem şimdiki din öğrenmiş kitaplar bitirmiş ilahiyat diplomaları almış kadınlara ağıt yakmak için örnek olsun okuma yazması olmayan sadece İbrahim'in Rabbi diye bir Rab biliyor bir Allah biliyor onun da kullarına asla zarar vermeyeceğine inanıyor Allah Allah İbrahim, e tabi Allah, eh izen la sal gitsin o zaman, Allah'ın rahmetinin kanatları altında, ne olur ki insana? Ömer, Ebu Bekir'i çıtası yüksek bulmuştu. E biz ve kadınlarımız, bu Hacer'in çıtasını nasıl yakalarız? Ama, eğer Allah, eğer Allah şu hacerle şimdiki uyduruk başörtüsüyle nefsini helak eden hacerleri aynı cennete koyarsa buna adalet denmez. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.